Ey Rahman, Rahim. Rabbil e itikat derslerimize devam ediyoruz. Tabii bu mektubun baş tarafları ağır gitti, zor gitti. İnce ilimlerden bahsetti. Velakin lakin e, önemli meselelerdi. Allahu Teala ve Teâlâ Hazretleri doğru anlayıp anlatabilmeyi Nasip eylesin. Amin. Gerideki derslerde Allahu Teala'nın ilim sıfatı, kelam sıfatı, fiil sıfatı, yani tekvin sıfatı ile ilgili malumat verildi. Şimdi buyuruyor ki vel <gülüyor> narci' biz dönelim ila asl kelam mevzunun tem aslına geri dönelim. Ve <gülüyor> nekulu şunu deriz. İnnehu Teala şüphesiz Allahu Teala hazretleri la ya Hullu, la yehullu, hulul etmez. Nereye fi şeyin? Hiçbir şeye hulul etmez. Hulul yani sereyan, nüfuz, girmek manzına. Mesela su dökülür şeye, e, bu elbisenin üstüne ne olur? Bu su buraya hulul eder. Yani su elbisenin içine girer, elbisenin içini ıslatır. Arkasını bile e, bakıyorsun iç tarafına ıslanmış. Yani çünkü hulul etti, girdi içine. Allahu Teala hiçbir şeyin içine girmez. Ve la yehullu, hulul etmez girmez fi Allahu Teala'ya haşa şeyun. Hiçbir şey de Allahu Teala'ya hulul etmez. Yani kendi başka bir şeyin içine girmez, başka bir şey de onun içine girmez. Yani şimdi mesela bize ne oldu? Nefes alıyoruz. Hava bizim içimize hulul etti. Hava bizim içimize hulul ediyor. Ondan sonra nefes veriyoruz. İşte efendim bir şey bizim içimize girebiliyor, çıkabiliyor.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 Muhit olduğunu ile Vallahi varhim Muhit yine ele bikül şey muhit birkaç aait var her şeyi kaplamış. Hani öbür aette kafirleri çepeçevre çevre kuşatmış ee, mefumu var da burada birkül şeyin her varlığı kuşatmış o zaman Allahu Tealanın e, ihatası var yani kuşatması var varlıkları e, varlıklara yakınlığı var kurbun yakınlık minha varlıklardan ve meriyetin birle e, beraberliği var biha. Varlıklarla beraberliği var. Nerede bulunsanız o sizinle beraber. Ma'iyet, beraberlik. Bunlar vardı. Ve neyse ol, olmadı. Tilkeli hatatü, bu kuşatma, daha vel kurbu, bu yakınlık, daha vel ma'iyetü, bu beraberlik. Ne olmadı? Elleti, öyle şeyler olmadı ki. Nüdriküha, biz onları anlıyoruz. Neyle bir efhamina?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 Aynı odada bulunsun, aynı ortamda bulunursun. Bunların seviyesine göre, derecesine göre birliktelik olur falan. E bunlar bizim anladığımız şeyler olamaz yani. Çünkü fein neha bu mefhumlar, bu manalar la teliku yakışmaz. Niye Cenab-ı Kudsi Teala? Allah-u Teala'nın e, zatının mukaddes cenabına, makamına bunlar yakışmaz. Çünkü bunlar e, sonradan yaratılmışların anladığı şeylerdir.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 Ondan sonra Allahu Teala hisle idrak edilebiliyor mu? Hisle, his yani elini tutarak, burnun koklayarak veya gözün bakarak veya kulağın işiterek Allahu Teala'nın kelamı, zatı, sıfatı e, na bir şekil verilebiliyor Maşa, şekilden müneze. Yani ezane demek hislerle, zahiri duyularla, e, idrak ve vasıtalarıyla e, ulaşılmaktan nasıl ki müneze? Manevi duyularla.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 Yakışır, lazımdır. Ne el imanu inanmak, ne bil-gaybi. Bizim kayba inanmamız lazım. Görmeden inanmamız lazım. görme Yani bunların hiçbirini idrak edemeden inanmamız lazım. E, Kur'an-ı Kerim ellediğine yü'minûne bil-gaybi. Müttakiler kimdir? Hüdellil-muttakîn, Kur'an'ın başında, Bekara Suresi'nin bidayetinde, takva sahiplerine Kur'an hidayettir, rehberdir. Onları doğru yola kavuşturucudur. maksatlarına, meramlarına ulaştırıcıdır. bu yurduğu müttakilerin ilk sıfatı ne? ellediğine yüminun bil gaybi. gayba iman ederler. gördükten sonra herkes iman eder. o zaman kavur kalmaz. görmeden inanacak. tabii ki eserleri var, alametleri var. o ayrı bir şey. daha ne lazım ve nefyuma o şeylerin tümünü etmek, silmek, atmak lazım ki yekûnu oluyor münkeşifen e, açılıyor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 zahirde görüntüsü ve görünüşü yoktur. Resmini bile bir kere çekememişler. O zaman kimsenin avlamasından anka uzak oldu. Fedaater etmeyi yani hake sıkıntını, sıkıntı ne demek? Yani zahmete girip de anka kuşunu çeceğim. Şey Yok. Kapanlar efendim, kafesler, oklar, mızraklar bırak bu zahmeti yani eşya meşya, takım taklava toplama zahmetini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 donanmış, e, mahluklara nasip olacak bir şey değildir. Boşuna da çabaya da lüzum yok. Uğraşmaya da sıkıntıya girmeye de gerek yok diyor. Ve beytü mesnevi Hazret-i Şeyh Hazreti Şeyh'imizin mesnevi olan beyti, yani bu Mevlana'nın mesnevisi demek şimdi mesnevi ikili, iki iki gidenlere mesnevi deniyor. Başkalarının da mesnevileri var? Sade Mevlana'nın yok ki dolu zatların mesnevileri var. Hazreti Şeyh'ten yani Şeyh'i e, Muhammed Bakî billâzetlerini kastediyor. Efendim, e, bu zat yani şeyhimiz diyor bir bey söylemiştir. Bu beyti münasibun çok uygun düşüyor liazel makam bu benim anlattığım konuya. Hayzukale şöyle ki buyurmuştur. Vedâ-i vânul istigna-i âlin ve fil visâli. Vedâ işte şu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 Efendim yaşamamız işte yemeğe muhtaç, nefes almaya muhtaç. Her tarafımız, bütün vücudumuzun zerreleri her tarafına. Oraya kan gitmese oraya çürüyor. Biraz kan bozuk gitse bilmem ne kanser oluyor oraya falan. Her yerimiz bir şeye muhtaç. Taze kana muhtaç, oksijene muhtaç. Bir yere oksijen gitmese oraya çürüme başlıyor falan. Demek ki Mevla'nın sarayı ihtiyaçsızlık. Bizim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 Kendinizi zahmete sokmayın. Daha neden sakını Ve tamam tamahlanmaktan, heveslenmekten. Ne, nereye? Filvisal. Ben ona ulaşırım da kavuşurum diye heveslenmeyi bırakın yani. Sakının bu heveslerden. Çünkü siz her tarafınız ihtiyaç. Kendiniz ihtiyacın ta kendisi olmuşsunuz. E böyle bir münezzeh zatın makamına e, ulaşmak sizin için düşünülecek bir şey değil. O halde Fenomeni biz iman ediyoruz. Neye? Şuna ki ennehu şuna ki şan ben nehu yok. Ben nehu şuna ki Allah Teala muhittun kuşatıcıdır. Neyb eşya'i bütün varlıkları kuşatmış. Ve karibun yakındır minha bütün varlıklara. Ve şu şubes Allah Teala ma'aha bütün varlıklarla beraberdir. Kuşatma var. Yakınlık var. Beraberlik var. Ve lakin la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 İki türlü nas ve delil vardır. Birine muhkem deniyor. Bunlar manasına delaleti açık. Yani e kıyım salata, namazı kılın gibi bunda kimse ihtilaf edecek bir mana ne demek istiyor denecek bir durum yok. Bir de müteşabih var. Müteşabih nedir? Allah'a i̇şte Allah yakındır. Yakındır. Bizim, bizim anladığımız gibi yakınlık olsa haşa mekan olacak. O zaman bu demek manasını yani karibun yakın demek ama o lafsını delalet ettiği manadaki maksat açık değil. Muhitun kuşatıcıdır. Me beraber. Ama e, beraber deyince senin benimle beraberliğin gibi, senin beni böyle kuş sarılman gibi dersek e, mekan olacak, mesafe olacak. Yani bunlar sonradan yaratılmışlara mahsus konulara gireceğiz. Mevla bundan uzak. O zaman ne yapacağız? Bunlar oldu müteşabih. Yani ne demek? Me beraber lügat manası belli ama kast edilen mana belli değil. Ama e, kıymus salata namaz kılın belli ne, ne dediği.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 zaman ve zemin olarak tabii ki 1000 bin, hicri binde gelmiş halef dönemidir dönem olarak. Ama akidede itikatta imam azamlar yani Ebu Hanife radıyallahu ki bir imam, Şafii'ler gibi, İmam Malikler gibi ilk üç asrın uleması ve müçtehitleri gibi selefin itikadı üzeredir. Yani ne demek tevile meyletmez. Ama tabii sonra gelen alimler fitneyi önlemek için e, tevile lüzum istettiler.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 konusu var. Firiste alfabetik çok uzun firist yaptım zaten. Müteşabi M harfinden bulabilirsiniz. Müteşabi. Müteşabi ve hatta selef mezhebi, halef mezhebi H'den de bulursunuz. S'den de hep alfabetik o firist. Orada selefin tevilden kaçması kaçınması bu Rahman arşa istiva etti gibi birçok ayet ve hadisten konuya girmişim. Bunların halef bunu neye göre tevil etti?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 Halef alimleri burada millet haşa Allah oturdu kalktı demesin diye, lügat lukat manasına yönelmesin diye, milletin imanını muhafaza etmek için istilah, yani Allah arşı, arşı hükmü altına aldı, yönetiyor. Bu manayı kastetiyor. Tevil bu gibi. Şimdi burada da allah Teala kuşatıcıdır, yakındır, beraberdir. Bunlar lügat manaları. Selef der ki, bunların lügatı belli ama kastedilen mana belli değil, Keyfiyeti bilinmez, meçhuldür ve buna bu işleri karıştırmak bidattır, karıştırmayın. İmam-ı Rabbim Hazretleri de diyor ki, ben biz tevile kail değiliz. Yani ben selef mezebindenim demek istiyor. E zaten e, Halid-i Bağdadi Hazretlerimiz de, o da selef mezhebi üzeredir Yani tevile meyletmezler, tevilsiz. Bunun manasını karıştırmaya lüzum yok. Beraberlik var, yakınlık var, kuşatma var, şekil yok deriz bırakırız diyor.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 bir şeyin hiçbir şeyle asla bir şeyle birleşmez. Hani bir evliya Allah'la birleşti, vasıl oldu, ulaştı. Tamam vasıl oldu denir ama bunlar manevi iş, ibarelerdir. Yoksa Allah Teala haşa şurada mı duruyor da bu da gitti, gitti, gitti oraya eklendi, vasıl oldu. Nasıl olacak vasıl oldu? Bu ruhaniyetinin Allah Teala'nın murad ettiği makama çıkmasıdır. Allah Teala'nın zatına değil. Murad ettiği Allah Teala'nın makamları var.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 birleşmez. Allahu Teala ile de hiçbir şey birleşemez. Peki burada bazı tasavvufçuların e, konuştukları laflardan bu gibi manalar anlaşılabiliyor diye bir soru e, akla geliyor. Ve mane şey ki yüfe bu anlaşılıyor. Neden min ibarat bazı sufiyeti tasavvuf elinden yani evliya Allah'tan, meşayhtan bazıların İbarelerinde anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Mimanel ittihat, birleşme manası anlaşılıyor. Birleşme manası anlaş ifade eden, iham eden yani vehme getiren ibareler. Fe ve onların zahirinde öyle bir şey lügattan çıksa da, Fe o mana kilaflı muradim, maksatlarının hilafıdır. Yani maksatları Allah'la bir şey birleşiyor aşağı anlamında değildir. Neden murad Çünkü onların maksatları neyle? Bihaz el kelami. Bu sözle öyle söz gel mühimi bildirici ittihat, yani Allah Teala ile birleşme akla getiren sözlerinden maksadı efendim e, nedir o o söz bulabilir mi şey? Evet burada var işte iman -ı İslam ilmi e, burada ne diyor? Allah Teala'nın arşa istivası ve diğer müteşabihatın izahı. Bak başlık.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 34, 35'te burada, 35'te bakın 49'un no'sunun A, B, Selefi mezhebi Maturi dili, bunlar anlatılıyor. Günümüzdeki Selefilik karıştırılması. O Vehhabiliktir. Onu da orada belirtmişiz. Selefi mezhebi başka, selefilik başka. Selef geçmiş alimlerin kendileri bu. selefilik onlardan diye çıkan iddiacılar. 36'da devam. El-i e göre müteşafat-ı kerimeler ve hadis-i şerifler.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 Haşa Allah'ın gökte olduğuna hükmede eden adamların sapıttığı noktalar. Bu ad-i Allah'a yükselir. Haşa Allah yüksek dediği gibi bir yerde değil ki çıksınlar ona. Misal. Ama ayette böyle bir ifade çıkıyor. Yani bunları tek tek misaller veriliyor. Bakın 40'a geldik. Yedullah. El, yet, el demek. Ama Allah'ın haşa eli olun Olmaz. O zaman yet sıfatıdır. Bu nasıl? Ne demek? Geldik bak 42, 43 44 gidiyor. Ben size 15 sayfa dedim. Yalancı çıkmadım bak. 30'da başladı. 45'i boyladık şu anda. Evet. 62. maddeler deriyor gidiyor. Allahu allah Teala'nın isimlerine gelmiş. 46'da tam bitmiş. 47'de Allahu u Teala isimleri başlıyor. Ne etti burası şimdi? 16 sayfa. Tamı tamına 16 sayfa ee, bu hususta yani 15 buçukta denebilir. Öbürü yarıdan başladı yani. 30'da On buçuk sayfa. Allah'ın izniyle atmadık yani. Bak yalancı da çıkmadık. Ezbere konuştum ama. 15 sayfa dedim değil mi bak. Bunu ben şimdi aylar oldu yazalım. Nerede sayfasını tutacağım bu bin sayfa kitap. Dolayısıyla sizler müteşabi ayetlere, hadislere, misaller arıyorsanız. Ve sizi selefi geçinen Vehhabiler saptırmasın. Haşa Allah gökler yukarıdadır. Yakındır. Bizim gibi yakındır. Böyle geldi böyle gitti. Bir teymiye kafası. Bunu...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 Evliya Allah'tan bazıları diyor Allah Allah birleşme gibi bir şeyler onlar ibarelerinden anlaşıyor. maksatları o değildir diyor Çünkü Çünkü onların bu sözden maksadı o sözden hangi söz onu demedi şimdi diyecek onu ani kastediyorum diyor bu kavyam Neyi kavıyorum şu sözden zatenbelakro Fevalallahu bu Evliya Allah'ın bir ibaresidir Tasavvufi bir derinliği boyutu olan bir ibadedir. Burada diyor ki yani şey olarak lugat manasını veriyoruz. İzatem ve tamam olduğu zaman el-fakru fakirlik. Fakirlik yani muhtaçlığını bilmek. Yani ben görmüyorum, benim görmem Allah muhtaç, işitmem Allah muhtaç, konuşmam Allah muhtaç, yemem Allah muhtaç. İşte benim elimi uzatmam yani. Bir insan her şeyde Allah Teala'ya muhtaç olduğunu bilirse zaten. Fakir derviş demek. Derviş fakir demek. yani. Fakir niye derviş ediyor?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 Meydana gelirse ne el izmihlalu Burada lemon biri eksik benim bunu kitabımda sizde bilmiyorum. El izmihlalu kaybolma es sırfü. halis kayıp yitiklik. Yani kendini kaybetti. Nefis diye bir şey yok. Güç diye bir şey yok. El çalışmıyor. Ayaracağız. Her şeyim Allah'la çalışıyor. Sırf bir kaybetmiş kendini gitmiş. Yani ruhundan, nefsinden, aklından, bedeninden hiçbir etki ve yetki görmüyor. Tavet tam şu siliklik el mahdu. halis لَتَمَسْنَا لَا هُنِيمُ diyor ya Yasin de, لَتَمَسْنَا yani gözlerin üzerine bir set çekerdik, silerdik, görüşlerini kaybeder, bitirirdik. Şimdi bir adam derviş olduğu zaman artık kendini kaybettiği zaman ve halis bir siliklik hali allah Teala onun nefsini, enaniyetini, benliğini, varlığını onun gözünden, şuurundan kaybettirdiği zaman la yapka kalmaz اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَالَى ancak Allah'ın Celle Celaluhu fiilini görür, ancak onun kudretini görür, ancak onun nimetini görür. Her şeyi ancak ondan görür. La bu demek değil ki en nezalikel fakira. Her şeyi Allah'tan bilme makamına eren, tam manasıyla muhtaçlığını hisseden o derviş yette birleşir haşa billahi Allah'la bir olur. Yani Allah olur haşa veya sıru rucu eder, döner ileya efendim. Allahu Teala e, veya sıru döner ilahen, ilahen. ilah olmaya döner. Haşa nasıl ilah olacak?